<gülüyor> Osmanlar tarihinde He? nasıl bir din anlayışı var? Küfür çeşitlerini mi? Evet iki manaya geldiği falan. İnsanın davranışında mi? bu. nasıl anlaşılır? manaya sahipti? Bir şey. O şekilde da böyle de. Kur'an destuvuzdan de Ben Türkçe evet, de. De. Türk yaptı. Bu gösteriyor ki bu toplum Kur'anla tanışmış. Ha. Kur'an'ın Kur da değil. Kur'anla tanışmayan bir anlattığı. Din anlayışı nasıl olur? İslam'da dediği gerçek kavramları bilirse bir insan dinin ne olduğunu bilir. Tasavvuf. Nu e zi de zi, dar e moment, nu e de zi, de zi. Mi-am üç, dördüncü asır falan görünmeye başlamıştı. O zamanlarda tasavvuf adı altında değil de Zuhal, Zahidler adı altında geçiyordu. Bu mı? Evet. hepsi kuruduları. Evet. İlk mutasavvuflar dediğimiz. Evet. İlk, İlk mutasavvuflardan bazıları Hasan-ı Basri gibi, Aştırdım. İbrahim Elham gibi Ondan sonra Kadriyyad gibi İbn Arabi çıkar. Bunları yani, tasavvufçular diyorlar. aslında bunlar selef anilerinden zuhat dediğimiz takva takvaili insanlardır. Bunların şu anlatılan tasavvuf anlayışı şeklinde bir anlayışları yok, yok, yok bu kadar. Onları nispet mi kitaplarda en büyük alimlere kadar normal birisi bir fıkra uydursa, bugün Hüseyin'in arabada anlattığı, o fıkraya belli meşhur birisinin adını vermezsen, patentini vermezsen o fıkra değer kazanmaz. Adam tutuyor modern bir şekilde, Hoca, belli bir İngilizce karşılaştırıyor bilim adama, münazara ediyor Hoca değil de bu fıkra değer Ve Bunlar da bu yaptıklarının değer bulması için geçmişteki Zuhal dediğimiz hasan Basri gibi, Kadir İyad gibi, İbrahim Ethem gibi süfyan Tevri gibi bir yerde ha, gibi. o yine biraz geç. Ha. Bu adamlara nispet ederek bir şeyin varlığını ispat etmeye çalışıyorlar. Değer kazanması için onların böyle bir tasavvuf anlayışının <gülüyor> anlayışı, yakından ilattan hiçbir alakaları yok. Sadece nispet nispet edilmişti. Peki o hocam, de... Osmanlı devrinde Kur'an-ı Kerim yani meali yoksa daha doğrusu Kur'an-ı tercüme edilmediysen o zamanki insanlar İslam'ı yaşayabiliyorlar mı? Şimdi İslam'ı eğer Kur'an'dan alarak halka indiremedilerse ilim ehli halk ile iletişim kuramadıysan halka din adında takdim ettikleri nelerdi? Anadolu'yu umuman bir kezi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 Kabadayı kabadayı kabul edilen alimler ise bazı belli bir kesim bunlar da eserlerini Arapça yazmışlardır. Yani ki Abu Efendi tefsirini Arapça yazmış. Türklerden kaç kişi okuyordu? Osmanlı devrindeki din anlayışı Yunan felsefesine, İnt felsefesine ve Josef felsefesine ya da Yahudiler, Hristiyanlar karma karışık dayanan bir din anlayışıydı.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 küçümsemeyecek bir adede sahip. Rufaidin en meşhur taraflı şiş sokmak, bıçak sokmak, yani kasıtlısı sokmak gibi şeylerdir. Az önce tercüme şeyde gösterdiği gibi. Bu gibiler olsun. Budistler, Japonlar Hı. hepsi, bunları bir yani gösteri şeklinde takdim ediyorlar Hı. bu şiş sokmayı. Bu gösteri ki bu brahminlerin akidesinden geçmek bu sefer. Brahmin kutsal alakası yoktur. Ve Osmanlı'nın da bir din anlayışı vardı vardı can. Da, bu ya Yahudilik ya İstiyanlık ya Hint felsefesi bunlarla <gülüyor> aradı. Ve tamamı geleneksel. Ve <gülüyor> Kur'an'ı ifade etti. Davalarımızı nasıl bulduysak öylece hareket ettik. Öylece amel ettik, öylece inandık diyorlardı. Evet. Ki farkına verdiyseniz, Türklerde geleneksel geçmişe bağlılık çok şiddetlidir. O kadar da efsanevi bir zihin yapısına sahiptir ki Türkler, padişahları bile evliyadır yani. evli olmayan padişah bile kabul etmiyorlar. Değil mi? Ta Or Or Or Or Or Or Or yani Osman Gazi'den tut en son ee, Sultan Raşid'e kadar Raşid'e kadar hepsi evliyaydı mübareklerim.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 Hadi yani hiçbir şekilde açıklayeti. Bir daha hoş olurdu bu. Çünkü bayağı belli bir kesimin alakasını çekiyor. Osmanlılar'da din anlayışı. Bayağı Osman... ilgi çekti. Yani o bayağı ilgi çekti. O günkü din anlayışı nasıl bir yani. Osmanlılarda bayağı din anlayışı. Da ben olsam anıta, Anadolu'da, Anadolu'da İslam din anlayışının yerleşimi şeklinde alırdım. Türkiye'de evet yani Anadolu'da olmamak Bizden evvel Rumlar vardı, yani Hristiyanlar vardı. Evet. Doğuda olsun, sürüp dünyani tipi Hristiyanlar. Ondan sonra Kars, Van tarafına doğru Gregorian dediğimiz Ermeniler. Ondan sonra Trabzon tarafında Pantos Rumları dediğimiz Hristiyanlar. Tamam mı? EY'de İstanbul tarafında yine Hristiyan Rumlar. Tamamen bir Hristiyanlık hakibidir.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 Ondan sonra Adana'dan, Maraş'tan aşağıya bütün Akdeniz sahiline, taa Isparta tarafına doğru dolanır. Isparta'dan yukarıya doğru çıkar böyle balıkesir tarafına. Tamam mı? Kesirden, takriben Isparta tarafına doğru olan Türk asıllılarına oranın insanı manav der. Halkı iki kısımdır. Ya göçmendir ya da manavdır. Manavlardan kasıt yörüklerdir ve kızılbaştır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 Bu Kızılbaşlar vardır, Aleviler. Bunlar Türkiye'ye gelmeden evvel İran Safi ve ile Türk şamanizminin karışımından bir din oluşmuştur. Tamam mı? Türklerde mesela dinin adı Mani dinidir. Duyduysanız bilmiyorum. Mani dinidir. Mani kelimesi de bu bizim Mani dediğimiz şarkı Türk gibi şeyler var ya. Bundan alınma çünkü Türklerde, o Şamanist Türklerde Tanrı'ya şarkı söyleyerek ibadet etme vardı şarkı söyleyerek yani övgüyle örgüyle ibadet vardı. Bunu kızılbaşlı şialıkla birleştirince saz falan hepsi bir araya girdi. Hazreti Ali hakkında bu sefer maniler düzmeye başladılar. Farkına vardıysanız Türkiye'de bu saz çalanların, saz şairlerinin, halk şairi dedikleri halk karşı dediklerinin hepsi kızılbaş Bu Onlar da bir ibadettir. İbadet duygusuyla.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 ama Kosova taraflarına sürmüştür. Hı. Mesela bizim kaptan Bilal abiler, Hı. onlara sorduğun zaman hepsi astımız Konya derler. Yani Rumeli'deki Türklerin, Türk asıllarının hepsi bizim astımız Konya derler. Konya'dan gitmedik, ve oraya beraberlerinde Kızılbaşlığı götürmüşlerdir. Bulgaristan'a, Silisire'de olsun tamam mı? Ondan sonra Manastır'da olsun, ta Arnavutlara Bosna Saraya kadar bu Bektaşiliği götürmüşlerdir Şialı. Orlarda bile bunları tekkelere vardı. Heh. Ondan sonra, hatta İzzettin Doğan, Dekanı İzzettin Doğan, Yavuz'a kadar Osmanlı padişahlarından bile kızılbaş olduğu. Çünkü atlatmaya kalkarlar tarihlerinde, Yavuz Sultan Selim'in resmini gören bıyıklarıyla, kulağındaki küpesiyle Yavuz Sultan Selim tam bir kızılbaş bölümü budur. Bunu karıştırmaya kalkarlar, işte bu İran Şahının resmiyle karışmıştır diye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 Hanifidir. Elde kalan bir avuç Şia'dır. Bunun da kısma azamı Türk Azeri Şiaları'dır. Yani Mecunsi Şialığı denilen bir şey sayılacak kadar azdır. Anlatabildim mi? Onlar bile Azerbaycan'daki Türkler Şia'dır Azeriler. Aslen Şia'dır bunlar. Ha. Anadolu'daki İslami yapımın kaynağı budur bir kere. Başkası değildir. Halk şairleri diye ele alına. Ee, Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram, Yunus, ondan sonra Eşref Rumi bunların hepsi Kızılbaş asılıdır. Tamam Kızıl Kızılbaştır yani. Bu Şia ile Kızılbaş arasında amel farklılığı farklı da var mı hocam? Farklı işte dedim ya, Kızılbaşlar Türk Şamini, şamini <gülüyor> ile İran Safivi Şialı'nın karışımından oluşmuştur. Ee, Türk Şialı, Kızılbaşlı Tamamen vaktetir vücuttur. En pisakı da bunlar Bunlar da mesela namaz kılma dahi yoktur ama İran Sufi dininde namaz olma vardır. Evet. Biraz önce dediniz hocam Aliye mani yapmışlardı o zaman dedim. Türklerin dini mani dinidir. Evet, tamam. Ağıtlarla, övgülerle Tanrıya ibadet var ve bu sefer İran. Safivi Şialı ile karışınca <gülüyor> ve bu ağıtlarını yani Tanrı'ya, yani Şamanistlerin kendi ilahlarını yapacakları yerde Ali'ye, Ali'nin çocuklarına radiyallahu anh'ın yakmaya başlamışlar. Burayı anladım da, yani Ali üzerine yoğunlaşmanın kökteki sebebi ne? Yani bir Ömer ya da Osman değil de İranlıların, Farisilerin tesirinde kalarak İslam-ı kanalıyla öğrenmeleridir. Yani kökte o. Tabii kökte bu vardır. Hı. Doğrudan doğruya bunların öğrenmiştir. Sadece Türklerden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 Türk Türkleri vardır. Türkmenler, Laskiye Türkmenleri vardır. Buna Ta Zehabi bile bildiyseniz şu meşhur Zehabi var. Ee, İbn Teymi'nin talebelerinden evet, Hafız Zehabi Türk'tür. Kaymaz oğludur. Daha KBS'lerinde de Kaymaz oğludur. Türk'tür Kaymaz oğludur. Kaçın yüzü? Dibeti mi nasran? Tüm bizimkinin terebesi var gibi. hocam, bu Osmanlılar Yahudi ya da Hristiyan dinindeyse bu benzetebilir miyiz? Zaten, inhiraf yani sapmaya başlayan her şeyin birbirine bir örnek alması vardır. Ya. Yahudilikle Hristiyanlık da birbirine benzeyiş vardır. Ondan sonra Mekkeli gelmişliklerde geçmiş Yahudi ve Hristiyanlara bir benzeiş vardır. Bakacaksın mesela, illa şirkin nev'iyetinde, çeşitliliğinde aynı olması gerekmez. Ama aynı olan vardır, olmayıp neticesi küfür ve şirk olur. Mesela Yahudilerde Allah'a çocuk edinme müşkilatı vardır. İsa'ya, Üzeyre Allah'ın oğlu demeleri gibi.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 He. Ha? Halıs durağına gitmişler diyor. sakın siz onlar gibi ihtilafa düşüp de sonradan parçalanmayın. Hı. Ve onlar açık deliller geldikten sonra ihtilafa düşüp parçalandılar. Onların gibi olmayın derken bir benzeş var. Tamam mı? Atnalının atnalına benzediği gibi birbirinize benzeyeceksiniz. Onlar bir böceğin deliğine girdi ise siz de gireceksiniz onlardan anası ile zina eden çıktıysa sizden de çıkacaktır. Hanımı ile yol ortasında cima eden çıktıyse onlardan da çıkacaktır diyor. Yani tamamen bir benzeyiş var. Hatta onlardan buzağaya tapan çıktı sizden de çıkacak mı bilmiyorum diyor. Bunu Beğavi'nin tefsirinde iyi bilmesi, şüpheli bir şekilde onlardan çıktı sizden de çıkacak mı bilmiyorum diye şey yapıyor. Bu gösteriyor ki yüzde doksan bir benzeşme vardır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 Tabi illa bir amaçların olması gerekmez vardır şeytana kul olmaktır Allah'tan gayrına kul olmaktır bunlar bunu yaparlarken hem de iyi bir niyetle de yapıyorlardır hafka bir kul <gülüyor> olmak. adam ne Şeytan her zaman alır alıştı değil mi? <gülüyor> Bunda nasıl konuşuyorsa yukarıda da aynı. Hı. Ne yapıcı, ne? Burada da yani ses. <gülüyor> şey yok. Şey Hiçbir peki, e, Osmanlılar, Yahudi ve Hristiyanlara benziyor yani. E, onların dinini yaşıyorsa, peki bu insanlar, Osmanlılar, Yahudi ve Hristiyanlar gibi azap görecektir? Şimdi Yahudi ve Hristiyan gibi bir azap görme diye Allah-u Azze kanununda bir bildirme haberi yok. Müşrik, müşrik gibi azap görür. Kafir, kafir tipinde Bunlar Allah'a isyan da birleşen insanlardır. Şirk, şirktir. Şirkin ne? şirke düşüren, yani sebebin aynılığı gerekmez. Ameller niyetlere göre mi oluyor? Ha, hayır. Ameller niyetlere göre olsa Mekkeli müşrikleri mazur görmemiz gerekir. Onlar bu Allah'la kendi aralarında vasıta edilme şirkine,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 O bir hadis okumuştum Ahmet Ağabey. Tam yerini hatırlamıyor musunuz? Allah bir kavmi yere batırırsa, Onun içinde iyi insanlar varsa bunlar ne olacak diye bir soru geliyor. Onlar da beraber batar ve herkes niyeti üzere haşrolunur diyor. Durum var üzerinden yani. Hı? Yani durumların üzerinden. Tabii niyeti üzere.